Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti bereketi, lütfu sizlere olsun değerli kardeşlerim Bugünkü hadis şerhi sohbetinde sizlerle Cündüp bin Abdullah İbn-i Süfyan radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım An Cündep İbni Abdullah İbni Süfyan radiyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men salle subha fe fi zimmetillah Tenzur yebne adam La min zimmetihi bi şeyin Kıymetli kardeşlerim Cündep bin Abdullah İbni Süfyan radiyallahu anh Sevgili peygamberimiz Ali Hilalü'l şu hadisini nakleder. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın zimmetinde, himayesindedir. Dikkat et ey insanoğlu, ey Adem oğlu. Allah bizzat himayesinde olan bir konuda seni sorguya çekmesin. Kıymetli kardeşlerim, bu rivayette sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sabah namazını kılan insanın bir başka rivayette de sabah namazını cemaatle kılan insanın Allah'ın zimmetinde olacağı ifade edilmiştir bir insan elbette ki camiye her zaman gidemeyebilir ama önemli olan namazını cemaatle eda etmeye çalışmasıdır Evinde eşiyle çocuklarıyla, iş yerinde iş arkadaşlarıyla yani en az iki kişi olduktan sonra cemaatle kılmak. Bu gerçekten bize 25 ya da 27 derece sevap kazandırırken sabah namazını cemaatle kılan insanın da aynı zamanda Allah'ın zimmetini bize kazandıracağını ifade etmektedir. Evet sabah namazı vaktinde kılındığında ve cemaatle kılındığında bizlere çok büyük sevaplar kazandırmaktadır. Çünkü sabah namazı günün en bereketli anlarıdır, seher vakitleridir, rızıkların adeta taksim edildiği çok kıymetli zaman dilimleridir duaların makbul olduğu anlardır. Meleklerin hazır bulunup bizlere dua ettiği kıymetli vakitlerdir, kıymetli zaman dilimleridir. İbadetlerin, taatlerin makbul olduğu en kıymetli anlardır. Rızık talebi için bütün canların yeryüzüne yayıldığı o zaman diliminde insan sağlığı da çok önemlidir. Büyüklerimiz şöyle derdi. Güneşi üzerine doğurma. Yani güneş doğmadan önce kalk, namazını kıl ve o vakti ibadetle, zikirle değerlendirerek canlı ol, ayakta ol. Uyku halinde olma. Kıymetli kardeşlerim, kafirlerin ve münafıkların uyku vakti olan bu vakitleri bizim onlara muhalefet ederek uyanık geçirmemiz, zikirle, fikirle, tefekkürle geçirmemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bizlerden talep edilmektedir, istenmektedir. Doğru yol budur, hakikat budur. Kıymetli kardeşlerim Allah'ın zimmetinde olmak kadar Büyük bir müjde var mıdır bu dünyada? Dünya ve ahirette Yüce Rabbimizin adeta koruması altında himayesi, kefalet ve teminatı altında olmuş oluyoruz. Evet, bir insan Allah'a verdiği sözü yerine getirmez, yapmaya güç getireceği işleri yapmaz, iyi ve güzel davranışlarda bulunmazsa bundan dolayı Allah tarafından da hesabı çekilir. Allah'ın kişiyi huzuruna istemesi onu hesaba çekmesi anlamına gelmektedir. Onun içindir ki kıymetli kardeşlerim sabah namaz vaktinde uyanık olmalıyız uyumamalıyız. Sabah namazında cemaatle kılarak Allah'ın zimmetini el birliği içinde kazanmamız gerekmektedir. Değerli kardeşlerim sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh nakledilen hadis-i şerifte men sallel berdeyn dehalel cenne uyurmuştur. İki serin vakitte namaz kılan cenneti hak eder cenneti kazanır. Nedir o iki serin vakit berdeyn vakti? Değerli kardeşlerim sabah ve ikindidir. İkindi vaktidir. Kıymetli kardeşlerim, Sahabiden Ebu Zuheir Umar bin Ruvebay radıyallahu anh, sevgili peygamberimiz Ali sırratu's salam'ın şühadesinde nakleder. "Len yelcennara ahadun salla qabla tulu'i şems fe qabla Yani fecr <gülüyor> ve asr. Kim güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce namaz kılacak olursa cehenneme asla girmeyecektir. Güneş doğmadan önceki vakit sabah namazıdır. Güneş batmadan önceki vakitte ikindi vaktidir. Dolayısıyla bu iki vakte değer veren insanlar cennete girecekler ve bunları cehennem ateşi yakmayacaktır. Evet Ebu Züheyr Umare İbni Ruvayb'e radıyallahu anh bu müjdeyi vermiştir kıymetli kardeşlerim. Hafizu alessalavati ve salatil vusta ve lillahi kanitin ayetinde de Namazlara müdaim olmamız, devam etmemiz, dikkat etmemiz, riayet etmemiz istenmiş ve el-vusta denilen ki el-vusta'nın ikindi veya sabah namazı olup olmadığı noktasında başta sahabiler olmak üzere bir takım tartışmalar vardır. Ama neticede şunu görüyoruz. Bu namaz, sabah namazı ve ikindi namazı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önem verdiği namazlardan bir tanesiydi bunun delillerinden bir tanesi de yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'den nakledilen şu hadisi şeriftir kıymetli kardeşlerim yeteakabune fikum melâiketum billeyl ve melâiketum bil neher bir takım melekler gecenin, bir takımı da bir kısmı da gündüz vakti birbiri ardınca gelip sizin aranızda bulunurlar ve sizi takip ederler peş peşe gelirler ve aranızda bulunurlar. Sizi takip ederler. Yeştemiyâûne salat salâtissubuh ve salâtil asr. İşte bu cümle bizim hadisimizle bağlantılı bir başka hadis şerif olmuş oluyor. Sabah namazında ve ikindi namazında bu melekler hazır bulunurlar. Onlar da bir araya gelirler, toplanırlar. Sümme yaruju الذين باتوا فيكم geceleyen aranızda bulunan işte bu melekler gökyüzüne yüzüne uruç ederler. Fe'se ve a'lemu bihim. Teala kulların durumunu çok iyi bildiği halde Allah Teala o meleklere şöyle bir soru yöneltir. Keyfe taraktum aybadi? Kullarımı hangi halde yeryüzünde bırakıp geldiniz? Fe olun. melekler şu cevabı verirler derler ki Teraknehum ve hum yusallûn. Evet Biz onları Namaz kılar bir halde Yeryüzünde bıraktık Ve teynâhum ve hum yusallûn. Onlara geldiğimizde de Onlar yine namaz kılıyorlardı Yani biz onlara Vardığımızda namaz kılıyorlardı Biz onları yeryüzünde bıraktığımızda Yine namaz kılıyor Bir halde bıraktık diyorlar Kıymetli kardeşlerim işte. Bu melekler artık bizim iyiliğimizi yazan, bizi kontrol altında tutan hafaza melekleri midir? Ki rağmen katibin melekleri midir? Yoksa özel görevli o vakitleri takip eden melekler midir? Bilemiyoruz ama şunu çok iyi biliyoruz ki o melekler evet bizi kuşatıyorlar, bizi takip ediyorlar. Ve allah Teala o meleklere tek tek kullarımı ne halde bıraktınız diye soru soruyor. Yani bizi murakabe ediyorlar, bizi takip ediyorlar ve Allahu Teala'ya o melekler işte biz onların namaz kılıyorken bulduk ve yine namaz kılıyorken bırakıp senin huzuruna geldik ya Rabbi diye Allah'a bizim hakkımızda bilgi aktarıyorlar kıymetli kardeşlerim. Peki bunun hikmeti nedir? Kur'an-ı Kerim'de hepinizin bildiği gibi Hazreti Adem'i Allah Teala yaratmadan önce ben yeryüzünde bir insan yaratacağım dediği zaman melekler şöyle demişlerdi. Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birlerini mi yaratacaksın ya Rabbi? Halbuki biz seni övüyor, tesbih ediyoruz, seni takdis ediyoruz demişlerdi. Allah-u Teala da sizin bilmediklerinizi biliyorum demişti ya. İşte Yüce Rabbimiz yeryüzündeki mümin kullarını da tıpkı gökyüzündeki melekler gibi kendisinin emir ve yasaklarına itaat eden ve onu zikreden, tesbih eden melekleri şahit kılarak evet bunların zanlarında, önceki zanlarında yanıldıklarını adeta onlara tatbiki olarak göstermiş oluyor kıymetli kardeşlerim. Yine Cerir İbni Abdullah El Beceri radiyallahu anh sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yanındaydık diyor. Dolunay halindeki aya bakarak, Peygamber Efendimiz Ali İsraat şöyle buyuruyor. İnnekum seteravna rabbakum kemaa tarawna kamer. Bu dolunayı gökyüzünde nasıl net bir şekilde görüyorsunuz? La tudaa'un munafiru ve onu hilali görürken dolunay görürken hiç birbirinizi incitmiyorsunuz. Çekil bir kenara bir de ben bakayım demiyorsunuz ya. İşte aynen böyle Rabbinizi göreceksiniz. Evet, işte aynen böyle Rabbinizi göreceksiniz. Peygamber Efendimiz işte bu güzel hadisin peşinden bir başka güzellik daha ifade ediyor. Diyor ki güneş doğmadan ve batmadan önceki namazları kaçırmamak şayet elinizden geliyorsa kesinlikle kaçırmadan bu namazları kılınız. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayın 14'ünü gösteriyor ve Yüce Rabbinizi göreceksiniz diyor. Ve çok önemli iki namaz vaktini işaret ediyor. Bunlardan biri sabah namazı, diğeri de ikindi namazıdır kıymetli kardeşlerim. Hani ayet-i kerimede buyuruyor ya Yüce Rabbimiz, O gün öyle yüzler olacak ki ışıl ışıl parlayacaklar ve Rabblerine bakacaklar. Lillezine ahsenin husna ve ziyade. İyilik yapanlara cennet var ve ziyadesi yani yetullah var, Allah'ı görmek var diye müjdeliyor ya. Yani. İşte o gün yüce Rabbimizi görmek, cennetiyle müşerref olmak istiyorsak kıymetli kardeşlerim sabah namazını kılacağız. ikinci namazına aynı şekilde devam edeceğiz. Çünkü Bureyde radıyallahu anh'ın naklettiği rivayette sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Men terekke salatel asır fakat habita Ameluh buyurmuştur. Kim ikindi namazını terk edecek olursa ameli boşa gider. Tabi burada kıyamet gününde ancak ve ancak kafirlerin amelleri boşa çıkacaktır. Buradaki sevapların azalacağı noktasında sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bir uyarısı bulunmaktadır. Kıymetli kardeşlerim Ebu Hureyre radıyallahu anh'in naklettiği hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cemaatle kılınan namazın tek başına kılınan namaza 25 derece üstünlüğünü ifade ettikten sonra şu ifadeyi kullanır. Teştemiyo meleiketul leyl ve meleiketun fi salatis subh. Evet. Gündüz melekleri, gece melekleri sabah namazında hazır bulunur. Yakulu Ebu Hureyre. Ebu Hureyre şu delili getiriyor ayetten. Makra uyn şitum. İsterseniz bu Efendimiz ve Vesselam'ın sözüne şu ayeti delil olarak okuyabilirsiniz diyor. Ve Kur'an el-Fecr inne Kur'an el-Fecr kâne meşhûdâ. İsra suresinde Yüce Rabbimiz sabah namazının önemini nasıl ifade ediyor İsra suresinde Yüce Rabbimiz? Ve Kur'an el-Fecr sabah namazının Kur'an'a okuyuşuna yani namazına hazır bulunun. Kur'an el fecir Çünkü fecirdeki Kur'an okuyuş yani namaz kılış, sabah namazı, kendi meşhude meleklerin şahit olduğu vakitlerdir. Katade radıyallahu an bunu yeşhedu mela iketun leyl ve melaiketul Nehar der. Zaten hadisin öncesinde de bunu görüyoruz. Gece melekleri ve gündüz melekleri hazır bulunacağına göre, sizin bu ibadetinize de şahit olacaklardır diyor. Evet kıymetli kardeşlerim, Mevla bizleri, meleklerin hazır bulunduğu bu güzel vakitlerde vaktimizi değerlendirerek namaz kılanlardan eylesin, sabah ve ikin namazını bırakmadan, Allah'ın evleri sayılan mescitlerde, camilerde, Allah'ın adının yücelmesi için inşa edilen, o güzel camilerimizde Sabah akşam Bulunmak suretiyle Yüce Rabbimizin Emirlerine itaat etmek Allah'ın zikrine koşmak Namaza ibadete koşmak Biz müminlerin görevleri Arasındadır Böyle yaptığımız takdirde Cennet yolu da bizlere açılacaktır Kolaylaşacaktır Kıymetli kardeşlerim Her birinizi Allah'ın selamı rahmeti, mağfireti ve bereketiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz kıymetli kardeşlerim. Hadis şerhi hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı